Kardeşlerim, muazzez müminler. İşgal orduları bir bölgeyi zapt edince zamanla orada gücünü kaybeder. Ordu oradan ayrılırken insanlar sokaklara dökülürler, sevinçlerini ifade ederler. İşgal ordusunun yenildiği günü, çekildiği günü bayram ilan ederler. Fakat ordular bir yeri bir bölgeyi fethederse, orada hafız olur muhafız olurlar, insanların malı canı namusunu korurlarsa, o ordular muhafız oldukları ya da Fatih oldukları yerde yenilir çekilmek zorunda kalırsa, insanlar sokaklara dökülürler ağlar, gözyaşı dökerler. Mehmet Nuri Efendi, Harbi Umumi'de Irak Cephesi Irak Harekatı adlı kitabında Osmanlı'nın 24 Mart 1917 tarihi itibarıyla Bağdat'tan çekilişini anlatırken der ki Bağdat'ta Ehli Sünnet akidesine mensup ne kadar Müslüman varsa ne kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan, ashabın izinden giden insan varsa o gece sokağa dökülmüşlerdi. Bağdat'ın sokaklarında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, imamlar, vaizler ağlıyor, feryat ediyorlardı. Büyük bir fırtına vardı Bağdat'ta. Sanki o milletin ağlamasına, gözyaşı dökmesine, hurma bahçeleri onlar da eşlik ediyor. Oradan da gelen uğultular halkın matemine, halkın acısına katılıyor, iştirak ettiklerini ifade ediyorlardı. O halde Devleti Aliye Osmanlı ordusu içinde İmam Azam rahmetullahi aleyh efendimizin de olduğu Bağdat mahallesini terk etmek zorunda kalmıştı. Kutul Amare gibi büyük bir zaferden sonra Devleti Aliye Osmanlı ordusu 1917 yılında halk ağlayarak gözyaşı dökerek feryat ederek Bağdat'tan ayrılıyor. Karşı tarafta karşı cephede ise Rafiziler, Keldaniler, Yahudiler, Şiiler onlar da ellerine beyaz bayrakları almış İngiliz ordusunu karşılıyorlardı. İngilizler o gece Bağdat'a girmişlerdi. Geride Osmanlı'dan kalan kimler varsa Osmanlı askerinden çekilmede Ricat'ta birileri geri kaldıysa Şiiler onları aldılar İngiliz askerlerine teslim ettiler. Osmanlı nereden çekildiyse, nereyi bırakmak zorunda kaldıysa, üzerinden tam bir asır geçti. Orada kadınlar, orada çocuklar, orada yaşlılar, hala ağlıyorlar, hala gözyaşı döküyorlar. Bağdat fasıl fasıl işgali yaşadı Hala Bağdat'ta işgal var Hala orada Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabı kiramın yolundan izinden gidenler gözyaşı döküyorlar Bir Osmanlı bekliyorlar İttihat-ı İslam bekliyorlar Kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'den bu ümmet uzaklaşınca Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in muazzez yolunu terk edince yenildi, mağlup oldu, mahkûr oldu, şehirleri bırakmak zorunda kaldı. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm Mekke'ye geldiğinde, Mekke'de risaletini, risalet davasını ilan ettiğinde, Müslümanların nasıl bir hali varsa şimdi hayatımızın bütün cephelerinde, o anı yaşıyoruz, o hali yaşıyoruz, bir buçuk asırdır Müslümanlar ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar, evlerinde huzur yok, sokaklarında huzur yok, Şam'ı, Bağdat'ı, Kahire'yi, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı görüyorsunuz, İşgal var, acı var, ızdırap var. Peki Mekke'yi kurtaran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir buçuk asırdır Mekke dönemini yaşayan ümmetini Müslümanları bu asırda yaşayanları tekrar kurtaracak Allah'ın inayetiyle. Fakat Efendimiz aleyhissalatu vesselam seni kurtarması, beni kurtarması bir milyar sekiz yüz milyonluk alemi İslamı İçine düşmüş olduğu bu bataktan, anafordan çekip alabilmesi için kayıtsız şartsız Mekke'de Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman eden sahabe gibi iman etme mecburiyetimiz var Kardeşlerim, Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki İnnallaha ya'lemu ve entum la ta'lemun Allah biliyor siz bilmiyorsunuz Vallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an şey waj'ala lakum al-sam'a wal-absara wal Allahu azza ve celle sizleri annelerinizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz halde çıkardı size kulaklar size gözler size yürekler kalpler verdi ama önce kulağı zikrediyor neden önce kulağı zikrediyor Öncesinde de hiçbir şey bilmediğiniz halde dünyaya gelmiştiniz. Yani Kur'an'ı önce dinleyeceksiniz. Önce Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı dinleyeceksiniz. İki yaşında bir çocuk. Annesi Türkse Türkçe konuşmayı öğrenir. Annesi Kürtse Kürtçe konuşmayı öğrenir. Anne Arapsa Arapça konuşmayı öğrenir. İki yaşında yavru. Annenin tahtası yok. Annenin tebeşiri yok. Ama o anneden çocuk lisan öğrenir, anne hangi dili konuşuyorsa onu alır, Dindemeyi bilir o çocuk. Kur'an'a hakim buyuruyor ki, Müslüman Allah önce kulağı yarattı sende ya da Kur'an'ın da önce kulağı zikretti. Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyeceksin, Kur'an'ı dinleyeceksin. Onu dinlerken örfü, adeti, nefsi, ideolojiyi karıştırmayacaksın. Biraz İslam olsun demeyeceksin. Evde İslam'ı yaşayayım, camide yaşayayım ama iş yerinde faiz alayım. Orada Allah'ı dinlemesem de olur demeyeceksin. Her anında, her saniyende ben buradayım Ya Rabbi, emrine amadeyim, Hazreti Muhammed'e öğrenciyim Ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'a selam. ı kiram geldiler. Sana öğrenciiz ya i dediler. Dinliyoruz. Semi'na ve ata'na. Hayatımız paçını olsa da işittik ya Rasulullah itaat ettik dediler. Darimi Üsmen'in de rivayet ediyor. 2. hadis. Efendimiz Ali ve selam zamanı onu anlatıyor bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o geldiğinde çocukları Arapların bir kısmı kızlarını diri diri toprağa gömüyordu. Sahabe diyor ki birisi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin yanına varınca ''Ya Resulallah'' dedi. ''Cahiliye döneminde seni tanımamıştık. Kur'an'a hakimi bilmiyorduk. Kız çocuklarımız dünyaya gelince utanırdık. Alırdık kızlarımızı kuyulara atardık. Gömerdik onları.'' Benim bir kızım vardı ya Resulallah Bana o kadar muhabbeti O kadar sevgisi vardı ki Beklerdi Yüzüme bakardı Gözlerime bakardı Kızım deyince koşardı Omuzlarıma çıkardı Kızım derdim koşardı bana Hep onu dememi beklerdi Bir gün kızım dedim yine koştu bana Aldım kızımı Evimizin çok uzağında değil Belli bir mesafede bir kuyu vardı. Aldım kızımı o kuyuya götürdüm. Kızımı kuyuya doğru ittim. Geriden kızımın sadece şu iniltileri kaldı. Ya ebeta, ya ebeta. Kuyunun dibinden babacığım, babacığım diyordu. Bekâ Resûlullâhi, hattâ vekefe demu'ayneyhi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Gözünden yaşlar boşalmaya başladı. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam ağlıyor. Baba kızını anlatıyordu. Çağırdığım zaman koşup gelen yavrum kızım ama ben ondan utanıyordum. Aldım o kızı kuyunun içine bıraktım ya Resulallah. Geride ya ebeta babam babacığım diyordu. Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın ağlamasını sahabe görünce adama işlerinden biri müdahale etti. Eh Ahzandı Resulullah'ı Be adam. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bu kadar dert yetmiyor gibi. Onun derdine bir de bu derdi ekledin. Efendimiz Ali Aleyhissalatu neden hüzne mahkum ettin? Allah Resulü Aleyhisselam durun dedi, durun. Allah'sın bu adam. Derdini Allah'sın, derdinden bahsesin. Efendimiz Ali vesselam Kızını kuyuya atan babaya döner. Bir daha anlatır mısın buyurur. Bir daha söyle. Bir baba olarak kızını nasıl alıp kuyuya attın bir daha anlat. Adam bir daha anlatınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam ağlamaya devam ediyorlar. Göz yaşları yanağından sakallarına sakallarından üzerine boşalıyor Muhammed aleyhissalatü vesselamın. Kardeşlerim Efendimiz aleyhissalatü vesselam Dünyayı teşrif ettiğinde Babalar Babaların bir kısmı kızlarından utanır Kızım deyince koşan yavrularını alır Onları kuyulara atarlar Onları çöllere gömer O kızların katilleri olurlardı Peygamber aleyhissalatü vesselam Kız çocuklarını kurtardılar Kuyulardan kurtardılar Babaları katil olmaktan kurtardı Babalar, kız çocuklarını kuyulara atar, onların 70 yıllık, 80 yıllık hayatına son verirdi. Fakat kardeşlerim, şimdi bizim yaşadığımız asırda, zamanda namus yobazı olan Ebu Cehiller var. Yaz geldi, sokakları görüyorsunuz, sahilleri görüyorsunuz. Evinizde ekranlar var, diziler var, sinemalar var, yarışma programları var. Bu asrın Ebu Cehilleri, bu asrın namus yobazları, ümmetin kızlarını, Fatımaları, Zeynepleri cehennemin kuyularına atıyorlar. Babalar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyetini neden ağlatıyorsunuz? Neden babalar, neden anneler, imamlar, vaizler, hocalar, Ebu Cehiller, ümmetin kızlarını cehennem çukurlarına atarken, iffetleriyle, ahlaklarıyla, hayalarıyla oynarken, Onları denizlere, sahillere, sokaklara, dizilere, setlere anadan urayan bir halde dökerken Müslüman evinde televizyona neden mahkum oluyorsun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi benim evimdeki Kız çocuklarını Senin evindeki kız çocuklarını Hem dünyanın kuyularından Hem cehennemin Kuyularından kurtarmak üzere Allah Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderdi Sahabe kızını kuyuya atardı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Dinleyince Semina ve atana Dediler İşittik itaat ettik ya Resulallah Bundan sonra kız çocukları Kuyulara atılmayacak ya Resulallah dediler Hem dünyanın kuyularına atılmayacak Cehennemin kuyularına o kız çocukları terk edilmeyecek Senin yolunda kalacak Ölene kadar senin izinde mücadele edeceğiz Şahit ol ya Rabbi dediler Kardeşlerim Devlet-i Aliye'den sonra Ümmet bir inkiraz döneminde Fetret döneminde yani cahiliyeyi Mekke dönemini yaşıyor Kız çocukları Cehennemin çukurlarına atılıyor Öte tarafta Mekke'de işkence vardı Mekke'de Allahu Ekber demek yasaktı Aynı hal bugün tekrar etti Osmanlı'dan sonra Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de, Arakan'da, Türkistan'da Allahu Ekber demek yasak Kur'an-ı Hakim Mekke'yi anlatan surelerinde Mekke'de nazil olan surelerinde Mekke'de direnen Bilal'e, Ammar'a, Sümeyye'ye, Yasir'e teslim olmayın İşittik, itaat ettik deyin. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda kalın Allah size büyük fetihler ihsan edecek Mekke'de inen, Mekke'de nazil olan Mekke dönemini yaşayan Müslümanlara Kurtuluşun çaresini, yolunu gösteren surelerden bir tanesi kardeşlerin Buruz Suresi Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Elâ tedûlenâ Ya Resulallah Bizim için ellerini kaldırsan Allah'a dua etsen Artık dayanamıyoruz Ateşe atıyorlar, yakıyorlar bizi Habbab bin Ered bu ifadelerle Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişti Ellerini kaldırsan Allah bizi kurtarsa Ya Resulallah Buru Suresi nazil olur Kutil ashabul uhdud Annarızatül vakud izhum aleyha kuud ve hum ala ma yefalun bil mu'minin şuhud ve ma nakemu minhum illa en yu'minu billahi'l aziz'l hamid. Asabuhtu'du Kur'an onları anlatıyor. Onlarda da Allahu ekber diyorlardı. Hendekleri kazmışlardı. Kafirler yamaçlara oturmuş Allahu ekber diyenleri içi ateş dolu olan hendeklere atıyorlardı. Bir kadın gelmiş onu da hendeğe atacaklardı. Kucağında küçük bir yavrusu, süt emen yavrusu vardı. Yavrusuna merhametinden geri dönecek. Diliyle inkar edecekti ki Allah Azze ve Celle o annenin kucağındaki yavruyu konuşturur. Ya umma ısbirî ve enti fil cenne. Anne sabret, ateşlere gir, kafirlerin yüzüne bakarak Allahu u Ekber de, La ilahe illallah de, seni cennette Allah'ın cemalini seyrederken görüyorum, teslim olma, yıkılma, kafirleri sevindirme anne diyordu. Vama ma minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Onlar Allah'a iman ediyor diye intikam alıyorlardı. Ateşe atıyorlardı onları. Ashab-ı kirama Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu ayetleri okuyor. Bilal'e okuyor, Sümeyye'ye okuyor. Kardeşlerim, dünyanın en güçlü ordusu kuşatılmış olsa... Çıkış ihtimali yoksa teslim olur Beyaz bayrağı açar Biz buradayız teslim olduk der Mekke'yi kuşatmışlar Ebu Cehil Ebu Leheb kuşatmış Mekke yanıyor Fakat Sümeyye teslim olmuyor Bilal Mekke sokaklarında sürünüyor Teslim olmuyor Ammarın başına kaynar sular döküyorlar Teslim olmuyor Habbabı ateşe atıyorlar La ilahe illallah diyor Mekke dönemini Yaşayan Müslümanlar Kur'an'ın bu ayetlerini okuyun Suriye'de, Mısır'da Muhammed Mürsiler Bu ayetleri okuyorlar Bu ayetlerle ayakta duruyorlar Bu ayetlerle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar Peki nasıl olacak? Ya Rabbi Bizi bu ateşlerden, Bağdat'ı, Şam'ı, Kahire'yi, Arakan'ı tekrar nasıl kurtarırsın? Sure devam ediyor. İnne batşe rabbikele şedid, innehu huve yubdi'u ve yuid. Allah Azze Celle'nin yakalaması pek şediddir. Eğer onun kuvvetinden, kudretinden şüphe ediyorsanız yaratılmanıza bakın. Bir damla spermdiniz, annenizin rahmine düştünüz. O bir damla hücrenin içine Allah gözünüzü, ayağınızı, kalbinizi, her şeyinizi, bütün organınızı küçücük hücrenin içine koymuştu. Annenin karnında seni yaratan Allah Azze ve Celle Firavunları tekrar hakile yeksan etmekten neden aciz olsun Eğer hala şüphen varsa Hel etake hadithul junud. Firavun ve semud Tarihe bak Firavunu kim denizde boğdu O zalimleri kim çökertti Roma güçlüydü Onu yerin dibine geçiren hangi kuvvetti o halde Müslüman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dön Semi'na ve ata'na de Bağdat, Şam, Kahire, Arakan, Anadolu, Mekke'de Ateşin içinde kuşatılan Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'dan bu ayetleri duyunca Semi'na ve ata'na demişlerdi İşittik, itaat ettik ya Resulallah. Eğer Kur'an'a teslim olursak, Firavun'u hak ile yeksan eden, Nemrud'u çökerten, Sodom Gomorra'yı yok eden, Allah Azze ve Celle, Ebu Cehil'i de mağlup edecektir dediler. İnandılar, Ebu Cehil yok oldu. Kur'an'ın yolu açıldı. Sahabe yürüdü. Mekke'ye Fatih olarak girdiler. Kardeşlerim, Semi'na ve Atana, Allah Azze ve Celle önce kulaklarımızı zikrediyor. Muhammed aleyhisselatu ve selamı Kur'an hakimi, pazarlıksız dinleyecek, evinde dinleyecek, işinde dinleyecek, hayatın bütün noktalarında dinleyecek, kızını yetiştirirken dinleyecek, mahalleyi yönetirken dinleyecek, ümmet olurken dinleyecek, kardeş olurken dinleyecek, ırkımıza rengimize soyumuza bakmadan Kur'an-ı Hakimin inne zihî ummetukum ummeten vahide bu ümmet birdir bu ümmet tektir o talimatı dinlersek yaz geliyor şimdi babalar çocukları kızları rahatsız olunca en iyi doktoru ararlar en iyi doktora götürürler şimdi babalar en iyi hocaları arayacaklar en iyi kızlara Fatıma'yı ...musabı erkek çocuklarımıza... ...hangi imam mı anlatır... ...ya da hangi hoca hanım... ...kızımı Ayşe gibi... ...Fatıma gibi... ...o ahlakla yetiştirir... ...evimi o halde gönderir diye... ...eğer babalar... ...çocuklarının dünyalarına önem verdiği kadar... ...kızlarının... ...musablarının... ...alilerinin, asiyelerinin... ...yarınlarına, ahiretlerine önem verirse... ...hayatımızın bütün noktalarında... Ümmet olarak Kur'an-ı Kerime, ümmet olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a semi'na ve ata'na pazarlıksız olarak Mus'ab gibi, Ammar gibi, Yasir gibi, Sümeyye gibi işittik ve itaat ettik ya Rabbi. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılsa da teslim olmayacak beyaz bayraklar ne moda tasarımcılarına ne bugün sallanmaya başlayan İngiliz haydutuna kaldırmayacağız ya Rabbi biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz orduları Bağdat'tan ayrılırken ardından kadınların, çocukların yaşlıların gözyaşı döktüğü Fatihlerin Salahaddinlerin, Abdülhamitlerin yolundayız dediğimiz an Allah Mekke'yi Medine'ye çevirecektir. Bu ümmete yeniden rahmet edecektir.